Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala a'lihi ve sahb-i ecmain Ve velhamdülillahi Rabbil Alemin. Suretül İnsan. Evet, aslında kendimize anlatıyoruz, kendimize anlatacağız. Hiç aklınıza geldi mi? İnsan kelimesi ne demek? olmak. unutmak. Ha. Evet, insan iki anlama geliyor. Bir, Bediüzzaman'ın da dediği gibi insan nisyandan müştaktır. Yani insan nisyan kelimesinden alınmalıdır. İnsan unutan bir varlık olduğu içindir ki insan denilmiş. Neyi unuttu? Peki dünya gelmeden önceki hal, durum, ruhlar alemi hatta daha ötesine gideyim. Annenin karnındaki durumunuzu hatırlayan var mı? Ya hocam ben orada var ya ne güzeldi ya bir gün var ya. Annenin karnındayken bir gün ne oldu biliyor musunuz hocam? Hatırlayan var mı? Yok orada geçiren dokuz, bak azdı geçirmemişsiniz ki süre. Dokuz ay, on gün kalmışsınız orada. Hiçbir şey hatırlıyorsunuz mu? Yok. Ondan öncesini hatırlıyor musunuz? Yok. Ruhlar aleminde biliyorsunuz Elest bezmi dediğimiz, Rabbimiz bize ne demişti? Elestü Eles bir Rabbi. Kavlu bela. Bak <gülüyor> orada ya, çocuklar, küçük bir olay değil ya. Rabbimizle karşı karşıyayız. O soruyor, biz evet bela diyoruz. Olaydan haberi olan var mı? Yok. Öncesinden ki öncesiyle ilgili bir ayet gelecek orada onu detaylı ifade etmeye çalışacağım. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Rabbimize ne yapmıştık? Bir sözleşme imzalamıştık değil mi Rabbinizle? O imzanızı hatırlıyorsunuz mu? Attığınız imzayı? Yok bir sözleşme büyük bir. Hani peki çocuklar bir iş yapacaksınız. Devletle olsun başkasıyla olsun. Trilyonluk katrilyonluk bir sözleşme yaptığınızda o katrilyonluk sözleşmeyi kolay kolay unutur musunuz? Yok. Yok unutmaz. Katrilyonluk sözleşme. Düşünürüz ki ebedi cehennemde yaşama, ebedi cennette yaşama sözleşmesini oluşturan dilekçeye imza atmışız. Rabbimizle sözleşme yapmışız. Ama insan nesiyen mensiya, Dünya geliyor her şeyi unutuyor. Her şeyi unutuyor. Ulan mübarek sen bir sözleşme yaptın Rabbinle. He, birincisi insan nisyan kökünden müşraktır. Nisyanlar alınmadır, unutan. Rabbisiyle olduğu sözleşmeyi bazen ne yapıyor? Sabah ne yedin? Bir bakıyorsun düşünüyor. Ya ne yemiştim? Düşünüyor. Ne yediğini bile unutabiliyor. Hatta bazen bir önce, bir dakika önce söylediği cümleyi bile insan unutabiliyor. Yani insanın yapısında o özellik var. Unutabilme özelliği var. İkincisi ise insan... Bu biraz daha belki genelleme ifadesiyle akla gelebilir. İnsan enis demektir. Üns kökünden gelir. Yani dost canlısı. İki kişi bir araya geliyor. Ya ben seni bir yerde görmüştüm. Nerede gördüm? Oysa hiç görmemişim. Ya ben seni bir yerden tanıyorum ya. Gözde bir yerden silin. He. Veya ilk defa gördüğü bir bakıyorum kucaklaşmış elli yıllık ahbab gibi. Bunları hele dur daha iki dakikadır oldunuz. Bir bakıyorsun elli yıllık ahbap gibi birbirlerine dost olmuş. İşte insan dost canlısı bir varlıktır. Dosttur, enisttir, ünsiyet sahibidir. Ondan dolayı çabuk ısınabilen, ısınabilen bir varlık olduğu içindir ki ondan dolayı insanı insan denilmiş. Onun için bu iki anlama gelmiş oluyor insan kelimesi. Her ikisini de düşünebilirsiniz. Gerçektir. Bismillahirrahmanirrahim. Suretul insan, Mekkiyetun evi medeniyetun ihza ve selasını ayeten. Kaç ayetmiş? 31 bir ayet-i kerimeden oluşmaktadır. Mekke veya Medine'de nazir olmuştur. Her kat ete insan. Burada her ifadesi bildiğiniz gibi gerek her olsun gerek e olsun. İstifam edatları. Buna ek olarak da ma gibi, men gibi kelimeler de Değil mi? Onlar da istifham edatı olarak ifade edilir. Ha, mi, e ve hel. Ama buradaki her ifadesi şey manasına, istifham manasına değil. Buradaki trafik işaretleri gibi, ela, dikkat, bak, dur, düşün gibi düşündürücü manaları ifade etmek amacıyla ki tahkik edatı manasına olan kat manasına da gelmektedir. Muhakkak ki ete insan, yani insandan kasıt Adem. İnsanlığı temsil ettiği içindir ki Adem'in üzerinden insanın üzerinden bir zaman geçti. Nasıl bir zaman? Hün minet dehiri. Burada da iki şey var. Bir hin var, bir de dehir var. Hin de zaman, dehir de zaman. Ama dehir ifadesi hün'e göre daha uzun bir zaman. seneler Seneler, asırlar, asırlar gibi bir zaman geçti insan üzerinden. Yani 40 seneten yani 40 sene geçti. Bunu da iki şekilde ele alalım. Bir, Hazreti Adem toprakta. 40 sene bekletiliyor. Hani benzetme daha hata olmasın. Doğuda çok olurdu değil mi? Kerkişten ev ve evler yapılacağı zaman toprak, saman karışılır. Ondan sonra suyla beraber karıştırılır, beklenir, donsun diye değil mi? Evet hocam. Güneşin altında kuruması beklenir. İyice kuruduktan sonra bazen sulanır çatlamasın diye beklenir, olduktan sonra ondan sonra ondan duvarı örülür. Teşbih hata olmasın. İnsanın hamuru, çamuru, suyu hepsi hazırlanmış, hazırlanmış. Muhtelif yerlerden Azrail tarafından diyelim ki dünyanın muhtelif yerlerinden topraklar alınmış. İnsanın farklı renklerde olmasındaki bir hikmet de o dünyanın değişik yerlerinden alınan topraklardan olmuş oluyor. Hatta antiparates ifade edelim insanlar bazen alındıkları yerler toprağının alındıkları yerlerde ölüyorlar. Allah Toprak onu çekiyor. Toprak onu çekiyor, toprağının alındığı yerde ölüyor. Bakıyorsun dünyanın bir ucunda doğmuş ama ölürken başka ucunda doğuyor. Ölüyordu. Çünkü, çünkü to toprağı oradan gelmiş. Toprağı oradan gelmiş. İkincisi ise, ikincisi ise burada hasat Adem'in bekleme süresi var. Kur'an-ı Kerim'de ben onu daha detaylı görebilirsiniz sitemde tespitler.com, mehmedözçelik.com insanın devre devre yaratılışlarıyla ilgili olaraktan ilk insanın yaratışı Hame-i diyor mesela. İnsan yaratılırken farklı toprak özelliklerinde, yapıda, karakterde ve adeta bir yandan da kopması ve kokuşması için bekletiliyor. Niye bunu söyledim? Şunun için. Mesela fırıncılar yapar. Fırıncılar mesela Akşamdan mayayı hamura yoğurduktan sonra koyarlar. Mayayı koyunca maya yapar onu? Kokuşturur. Olgunlaştırır. Maya koyunca bakarsın ki hamur kokuyor. Şimdi adeta insan da çamuru yoğrulduktan sonra kokuşmaya bekletiliyor. Onun için ayette kokuşmuş toprak diyor. <gülüyor> kokuşmuş bir varlık. <gülüyor> Hz. Adem o toprak 40 yıl, 40 yıl bekliyor. Oluşumu, gerçekleşmesi meydana geliyor. Ve şundan da mesela bilebiliriz değil mi? İnsan topraktan geliyor. Hayatını devam ettiren her şey Toprak, topraktan doğru. ölünce de neticede Tıprağı toprağa diyecek. dönüşmüş oluyor. Bir diğer konu, onu daha önce de diğer surelerde ifade ettik. Mesela insanın ana rahmindeki bekleme süresi. Ha, ilk kırk nutfe, ikinci kırk alaka, üçüncü kırk muduga. Üç tane kırk devreyi bekliyor. Efendimizin de buyurduğu gibi 3.40 devreden sonra ona Cebrail gönderiliyor ve ona ruh üflenmiş oluyor. O toprak canlanıyor. Allah Allah. O meni, o siper bir bakıyorsun ki hareket ediyor, konuşuyor, düşünüyor, görüyor vs. Anamızın karnında çok duygularımız var ama işe yarıyor mu? Yok. Ya, kulağımızda sadece anamızın kalp atışlarını duyuyoruz. Gözümüz var bir işe yaramıyor. Demek ki o duygular bize anamız karnı için verilmemiş. Bu dünyada da öyle. Çok duygularımız var ama çoğunu kullanamıyoruz. Demek ki biz buralı değiliz. değiliz. Buranın malı değiliz biz. Bu onu gösteriyor. Ha demek ki Adem'in üzerinden uzun bir zaman değil geçti. Ha lem şey enmez kora. Burası çok ibretli. Hepsi birbirinden de lem yakuf şey enmez kora. Yaşlarınız genel olarak diyelim ki sizin ortalama diyelim ki 16. Bir, siz dünyaya gelmeden önce hiç hatırlanıyor muydunuz? Aaa! Sinan diye, Selman diye, Yusuf diye birisi var. Birisi gelecek. Öyle bir hatırlanıyor muydunuz? Hayır. <gülüyor> ne adınız vardı ne sanınız vardı. İki, ana karnına düştüğü halde çocuk, ya bu çocuk acaba kız mı olacak, erkek mi olacak? Nasıl olacak? Nasıl kime benzeyebilir? Gene hiçbir adı, namı, şanı var mı? Yok. Yok da şimdi belirgen belirlenmemiş ki. He, insan hiçbir şey değil iken hatırlanır, yad edilir, anılır bir vaziyette bile değil iken o insan ne yaptı? Uzun bir süre üzerinden geçti. Çocuklar, biraz daha geriye götürün. Efendimiz efendimizden önce 5000 yıl geçiyor Hazreti Adem'e kadar. Hazreti Adem de yok. Hiç hatırlanan bir varlık var mı o zaman? Hiç yok. Bak. Ne sen hatırlanıyorsun ne Adem. Hiç hatırlanacak yad edilecek. dile getirilecek, zikredilecek bir varlık yok. Yok. Ba, Rabbimize bak ya. Rabbimize bakın ya. Ayet erküsüde ifade ettiği gibi hiçbir şey unutmayan Rabbimiz çok şükür bizi unutmadı. İnsanı unutmadı. Adem'i unutmadı. Hiçbir şey değil iken, adı sadı sanı, namı şanı, hiçbir şey yok iken, değil iken insan üzerinden uzun zaman geçti. Allah biz unutsak da unutmadı. Başlangıçta bizi unutmayan Rabbimiz hiç hesapta yokken, hiç daha adımız sanımız listeye girmemiş iken unutmayan Rabbimiz bundan sonra unutur mu? Yok. Yok. Hiç unutmaz. Niye? Çünkü inşallah listeye girdik. İnsanlık listesine, yaratılmışların listesine girmiş olduk. İşte hiçbir şey değil iken hatırlanmıyor, yad edilip namı söz konusu değil iken insan üzerinden uzun bir zaman geçti. İşte şimdiki ifade ve kaba neredeyse 6500-7000 yıl geçti insan üzerinden. Yani fehi musafira min tinin la Yani daha çamur, çamur hali. Daha hatırlanmamış, herhangi bir şey söylenmemiş, daha çamur. Adı buyur. Ne olacak, nasıl olacak, kim olacak? Ne Adem belli, ne Havva belli. Hiç ne olacağı belli değilken, her yani, evimunadu bir insan cinsi. Bu Hazret Adem içinde söylenebilir, genel olarak insan cinsi içinde söylenebilir. Bu bir hayal müddetül hamle. Yani buradaki deminde zaten söyledim. O süre anne karnındaki taşıma süresi de olabilir. 9 yani ay onu taşıdı. Hiç daha adı sanı yoktu. Birden bir baktım pat de dünyaya geldi. o koşmaya, ağlamaya, konuşmaya, gülmeye, yemeye, içmeye başladı. Ondan sonra sizin gibi kocaman adam oldu. geldim sefer ders dinliyor. Daha sonra gidecek, ders verecek. Bak ne oldu? Hiçbir vazgeç değilken, hiçbir şey değilken ne hale ne havra ne seviyeye gelmiş oldu. İnna halakna insane el Biz insan muhakkak ve elbette ki biz insan cinsini yarattık. He neyden? Min nutfatin emşac. Karışık bir sudan. Anne ile babanın suyunun karışmasından. Akhlati e yani min ma'ir raculi ve ma'il mer'etil muhtalitin elfizetden min taz'i cain. Yani evet. imtizac etmiş, mezgi olmuş, birbirine Karışma. karışmış olan anne ve babanın suyundan biz o insanı yarattık. Kulakları çınlasın. Kimin gelinlerini gelinlerine kızan ister kaynını olsun, ister beyi olsun. Ya biz erkek çocuk doğuda çok oluyor değil mi belki de? Biz erkek çocuk bekliyorduk şu geline bak bize kız çocuğu doğurdu. Biz senden erkek çocuk bekliyorduk bu nasıl iş diye geline yükleniyor. Gelinin elindeki bir şey mi? Yo. Yok. Demek ki erkek ve kadının suyunun karışımından oluyor. Yani eğer o kızsa ve bunda da bir suçluluk varsa bu kadının suçu değil, erkeğin de suçu. Yani demek ki burada Cenab-ı Hakk'ın iradesi önemli. Sen ne bileceksin ki erkek mi hayırlı, kız mı hayırlı? Şimdi bütün erkekler mi hayırlı, Meryem mi hayırlı? Meryem'in annesi Hanne ile İmran da erkek evlat bekliyordu ki Kudüs'e hizmet etsin. Ama Allah onlar erkek evladı isterken ne yaptı onlara? İsa'yı doğuracak değerli bir kız verdi. Hazreti Meryem gibi bir kızı verdi. Şimdi duaları kabul olmadı mı? Tam tersine daha güzel kabul olmuş oldu. Daha büyük kabul olmuş oldu. He, bunu biz niye yaptık? Karışık sudan o insanı yaratıp Ta ki neptelihi, hu bit teklifi, onu mükellef kıldı, kılmak için. sorumluluk, emir, yasa, din gibi çeşitli sorumluluklarla müptela kılmak üzere o insanı karışık bir sudan yarattı. Vel cümleti edin. Bu cümle ne cümlesidir? Başlangıç cümlesidir. Yani başlı başına bir ifade eden cümle. Evve yeteha mukaddere. mukadderetün ve hatta takdir edilmiş bir hal cümlesidir. Müridine ibtilahumi hayne taehhuleh. Adam oluncaya kadar, ehil uyumlu oluncaya kadar, uyumlu olma süresi içerisinde biz o insanı ne yaptı? Birçok sıkıntılarla, belalarla, emir yasaklarla imtihan etmiş oldu. Ne olana kadar taehhül edip alışana kadar, ehil olana kadar biz bir sebebi zalik bu sebeple biz onu kıldı ne olarak kıldı semi an hem işitici hem görücü kıldı çünkü yani insan insan duyması gerekir yani sorumluluk neyle başlar duyma ile başlar şunu unutmayın çocuklar Kur'an-ı Kerim'i okurken dikkatinizi çeksin Kur'an-ı Kerim'de İfade geçerken, kulak ve göz ifadesi geçerken önce kulak geçmektedir. Önce Semih geçiyor, sonra Basir geçiyor. Çünkü sorumluluğu önce göz, kulakla başlar. Değil. Bir. İkincisi, birisi size seslendiği zaman ona dönmeden önce ne yaparsınız? Duyarsınız. Önce duyarsınız, sonra dönersiniz, görürsünüz. Önce duymayla başlar iş, sonra görmeyle başlar. Yani insanlarla karşılaşıldığında önce duyulur, kulak devreye girer, ondan sonra göz devreye girmiş olur. Onun için genellikle Kur'an-ı Kerim'de de önce semi' ifadesi, sonra basir ifadesi geçmiş olmaktadır. İnne hedeynahu's sabeile. Biz o insanı ne yaptık? Bir yola sevk ettik. Hidayet ettik. Yani beyenna lahu tariqa'l huda bi basir rusule. Peygamberleri göndermek ile hidayet yolunu biz onlara beyan ettik. Hani Necim suresinde ne diyordu? He. Elem Allahu ayneyn ve visanel ve şefeteyn ve hedeynâhun Biz ona iki göz, iki kula, iki dudağı vermedik mi? İki de yol göstermedik mi? Değil mi? Bunlar nedir? Sorununun ifadesi. He. Demek ki göz olsun, kulak olsun, dudak, iki dudak olsun, ha iki de yol göstermiş olması, yani Cenab-ı haşa sadece cehennemin yolunu açık tutmuyor. Ya işte cennet de olsaydı giderdim diyemez yani. Cennetin yolu da açık, cehennemin yolu da açık. Elem nec'allehu ayneyn ve lisanen ve şefeteyn ve hedeynâhum mecideyn. İki de yol gösterdik bize on sana. dilediğinden gitsin. He. He dilediğinden gidince ne olacak? İki şeyden birisi olacak. İmma şakireren ey müminen ya şükredici bir kul olacak iman etmiş olarak veyahut da imma kafura veya nankör olacak. Kafir olacak. Küfranı nimet içerisinde bulunacak. Ya bunu olur ya bunu dilediğini olsun. He. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değil. Cennete giden yol da açık, cehenneme giden yol da açık. Dilediğinden tercih kendisine ama sonuna katlanma şartıyla. He, onun için ne denilir? Günah işle. Ne kadar işle? Gehenneme dayanabileceğin kadar. He, dayanabiliyorsan işle. He, oysa insan ne yapıyor çocuklar? Bir, şey, bir, şey. bir kirbetin şeyine dayanamıyor ya. Yani. Bir mum ışığının acısına dayanamıyor ya. Yani. Bazen yumurtayı kaynatıyorsunuz. He, bir alayım soyayım he, diyorsunuz hemen eliniz yanıyor. Bir yumurtayı bile soyamıyorsunuz sıcaklığından dolayı. Peki bu insan cehenneme nasıl dayanacak? İşte onun için ya şükreden olacak veya kafir. Hâlâni minel yani Eyyâni beyyennânev fî hali şükri, ev küfrî mukaddere. Böylece ne yapıyor? Onun şükür ve küfür halini burada beyan etmiş oluyor. İster şükredici olsun, şakininden olsun. ister küfredici olsun, kafirinden olmuş olsun. Ayette de diyor değil mi? insan hakikaten çok nankör. Çok nankör. Yani bu kadar nimetler veriliyor hala şükretmemesi. Çok affedersiniz hani insan bazen hayvana bile bir ekmek şey yaptığı zaman onda hayvandan bile bir şey bekliyor ya. Köpek en azından geliyor ne yapıyor? Ayağına dolanıyor. Teşekkür ediyor. Yani düşün ki Rabbimiz bize bu kadar şey vermiş. Buna rağmen bizden çok bir şey istemiyor ki. Az bir şey istiyor, şükredelim diye şükretmemizi istiyor. Ha, madem öyle, inna aratadna, ha? Wa imma, imma li ahval. Yani burada ne yapıyor? Durumunu izah ediyor. Dilediğini, imma, ister böyle şükreden, ister nankör küfreden olsun, o ne yapıyor? İşi tafsil etmiş oluyor. Inna aratadna hiy enem. Biz muhakkak ki hazırladık. ''Kime?'' ''Lil kafirine. inkar edenler için hazırladır.'' Ne hazırladı? ile ''Silsileler'' ''Zincirler'' hazırladı. Teslim anlacak öyle ''He iple bağladım tamam, yani keserim, söker atarım.'' Değil. Zincirler. bir biha nari. Onları ne yapıyor? Sevk ediyor. Sürüyüp cehenneme götürüyor cehenneme sürüyüp götüren zincirler biz o, o kafirler için hazırladık da ve ana len fi anakiym teşeddü fiha es o zincirlerin kendisiyle bağlanmış olduğu halkalar boyunduruklar boyunduruklar biz o kafirler için hazırladık hem Boydan boya her tarafı zincirli ve aynı zamanda da hatta Yasin suresinde de geçiyor değil mi? Kafası dik bir vaziyette, boyun durukla eller boyunlara bağlanmış bir vaziyette. Hatta rahatlayamıyor, kafa sürekli dik, sıkıntılı bir vaziyette değil mi? Biz o onlar için bunu hazırladık. Daha ve sairen, naren musaareten, alevli ateşler yani üzerlerine saldıran, Üzerlerine alev, alevli bir, Allah korusun bir yangında değil mi? Alevli olmuş olması kurtulma ihtimalini daha da zorlaştırmış oluyor. Alevli ateşler hazırladık. Yani müheyyiceten, heyecanlı, yuazzibuneha, onları tazip edecek, eziyet ve azap verecek saldıran, saldıran heyecanlı, hareketli ateşler biz onlar için hazırladık. İnnel ebrar, <gülüyor> bir rinçoğlu. Hecem o birrin ebrarın ve ve hümül mutıya on. İyi olanlara ebrara, iyilere gelince. Ha, o iyiler min kesin. Hu itinâun şurbül hamri ve ye fihi. Burada şu var. Kaptan içerler. Şimdi burada kaptan içerler derken burada ha, burada zikredecek. Kesmiyeten lihal bi ismil mahalle. Yani burada aslında hali buradaki kabı zikretmiş olması kabı içmiyorlar. Amaç burada kabın içindekini içiyorlar. Yani bardaktan içerler derken burada amaç bardak değil. Bardağın içindeki. Yani Kur'an'da burada onlar kaplardan içerler derken yani o kapları içmezler. Amaç kapların içerisindeki o içeceklerden, onun içerisinde bulunan içeceklerden içmiş olurlar. Yani burada ne yapıyor? mahal zikredilerekten hal böylece isimlendirilmiş tesmiye edilmiş oluyor. Amaç onun içindekini içerler. Buradaki min de nedir? Litteb'izir. Yani bir kısım. Maziyeti bildiren. He, bir kısım içecekler. Onlar içerler. O iyiler cennette. O içecekleri içecek var ya nedir? Kâne mizacuha. Onun katışımı, katışımı yani matum zecubu İçine katılan şey, çünkü suyu içmek ayrı değil mi? Suyun içerisine bir, şerbet koymak, çay koymak değil mi? Ayran koymak, yoğurt koymak, böyle bal koymak, kokulu kokulu çay olmak, koku koymak o suyu ne yapar? Değerlendirir, kıymetlendirir. İşte onların o katlarda içecekleri şeyin karışımı nedir? Kafuren kafurdur. Güzel kokulu. Şimdi hem o su lezzet veriyor, hem onun kokusu lezzet veriyor. Güzel kokulu olan, güzel kokularla karışmış olan, karışımı güzel kokularla olan kaplardaki içeceklerden, kapların içerisindeki içeceklerden o iyiler ne yaparlar? Cennette içmiş olurlar. He aynen ve orada pınarlar da var, çeşmeler de var. ''Bedelüm min kafur'' buradaki kafurdan o kokulu içecekler var ya, aynen birer pınar, birer çeşme. Kafuren fi harai onun kokusu. Kafur olan, onun kokusu kafur olan, kafur olan o çeşmeden ve pınardan içerler. Yesh biha minha, o kafurdan, o ırmaktan, pınardan içerler. Kim içen kim? İbadullah, Allah'ın kulları içer. Onlardan, Onlardan evliya. kasıt evliya uhu, onların dostları Ela inne evliya Allah Yani onlar için özel bir durum var Onlar için dünyada da korkuyor Ahirette de mahzuniyet Hüzün olayı yoktur Yufecciruna tefcira Bir bahçeye gittiniz havuz ve fiskiyeler var Ayrı bir lezzetleri değil mi? Ondan sonra bir pınar düşünün damla damla akıyor. Hoşunuza gitmez. Sürekli akıyor. Şarıl şarıl akan ırmaklar. Yufetcilûna <gülüyor> tefcira. O da o çeşmeler, o ayin var ya o pınarlar da sürekli fışkırıyor. Fışkıran pınarlar. Sürekli fışkırma halinde olan o pınarlardan, fışkırtıp akırtaraktan o pınarlardan ne yaparlar? Bol bol içerler, kafur karışımı olan o sulardan. He, Yakuduna hayzu şa'u min menazilhim. Onun o yerinden, çeşmeden, pınardan, o fışki, fışkiyeli şekilde fışkıran, istedikleri gibi fışkırttıkları o sudan o Allah'ın dostları o cennette içerler. Yine burada o müminlerin evliya, o dostların sıfatlarını cenabı burada sıralıyor diyor ki: Yufuna binnesi itaat Allah'a vermiş oldukları sözü itaat konusunda yerine getirirler, nezlederler, adaklarını ve sözlerini, muatlerini yerine getirirler Allah'a itaat konusunda. Evet ya Rabbi, biz sana muti olacağız. Ve bir de sadece öyle lafta değil. Bunu icraat olarak ne yaparlar? Öyle bir günden korkarlar ki o ebrarlar, iyiler, müminler kâne şerruhu o günün şerzi, kötülüğü, tehlikesi, korkusu ne yapmış? Müstakira, münteşiren, her tarafa yaymış. Korkusu her tarafı sarıp sarmalamış. Korkusu her tarafa yayılan, tek bir yöreye, bölgeye değil, her tarafı sarıp sarmalamış olan o günün şerrinden aynı zamanda da korkarlar. Ona göre hareket ederler. Ve yut'imûnet ta'âme tamam hubbihî. Ve aynı zamanda onlar ne yapar? Kendi sevdiklerinden, hoşlarına gidenden. Eee e, şu işe yaramazı götür fakirlere ver. E, Kullanmamış zaten evde kullanmıyoruz götür at şunu. E ben de kullanmıyorum zaten götür şunu fakir fukaraya ver. Değil. Bizzat kendi sevdiğinden. Hoşnut olduğunlar, hoşuna giden şeyden ne yaparlar? Fakirlere heee. Fakirlere yedirirler. Hoşlandıkları şeyden it'am ederler. Lent, Fakirleri lent, yedirirler. Lentenal birrahatatubiqun mimma tuhibbun. Ha, değil mi? Evet. Mimma tuhibbun. Sevdikleri şeyden, hoşlarına gittikleri şeyden, işe yaramayan değil, memnun kaldıkları şeyden onlar ne yaparlar? İt'am eder, yedirir, içirirler. O taamlardan verirler. E ey ve şehvetuhum lehu. Hoşlarına giden. Kime verirler? Miskinen fakire miskin olan yani fakir olan insana verirler. Daha ve yetimen, yetimden kasıt la ebe lehu babası olmaya babasını kaybetmiş ve aynı zamanda fakir olan yetim olan, miskin olan insanlara verirler. Daha ve esiren yani el mahbus, mahpusta olup esir olanlara verirler. Burada da iki mana var. Buradaki esirden kasıt Müslüman esir de olabilir ki bu tercih edilir. İkincisi gayrimüslim. Savaşta yakalanmış, alıp getirilmiş. O da olabilir. Ama tercih edilen Müslüman esir. Böylece o Müslüman olan esire de aynı zamanda itham ederler. O üç kısım insana kendi sevdiklerinden onlar verir, itham ederler. Ha. Ve bunu yaparken de bunu yaparken de bir menfaat beklemezler. Ne derler? İnnemâ. Muhakkak ve elbette ki -e biz sizi yedirip içiriyoruz ya bunu niye yapıyoruz biliyor musun? Livecillâ. Allah için. Allah rızası için. Onun rızasını gözetmek amacıyla. Yani Li talebi sevabını Allah'tan umarak. Bunların en zirve noktasında peygamberler var. Ne diyorlardı? İn ecri illa Allah Lema aleyhimin ecir Allah. Biz bu yapmış olduğumuz iyiliğin peygamberliğin karşılığı. Sizden bir şey beklemiyoruz. sizden herhangi bir şey istemiyoruz, beklemiyoruz Ücret. Bizim sevabımız Allah'tandır. Allah'adır. Çünkü zaten bizim bu yaptığımız hiç küçük iş değil ki bunun sevabını sizin hazineniz, ondan sonra devletin bütün hazineleri Karşılayabilir mi? Karşılayabilir Cenab-ı Hak sonsuz rahmetiyle hazinesinden o Karşı verir, mi? o versin mükafatımızı. He. La nur minkum cezaen şükura. Buna karşılık sizden bir karşılık, bir bedel ve bir teşekkür beklemiyoruz. istemiyoruz, irade etmiyoruz, şükren. Hatta teşekkür bile. Yani bırakınız bir karşılık, bedel herhangi bir şey, bir teşekkür bile sizden beklemiyoruz. Yani o bir onu bile bir ücret ödül sayıyoruz. Fihi illetun el itam ve ve teklimu bi zalike allemahu minhum fe bi Burada demek ki Cenab-ı Hak o ehli imana aslında bir mesaj da vermiş oluyor. Yani iyilik yap. Yani Onun için atasözümüzde ne denilir? İyilik yap denize at balık bilmezse halet bilir. Ya ben o kadar denize balıklara yem attım ama kimse bunu bilmiyor. Önemli diye ki Balık da bilmiyor. Kim bilir bilir mi balık? Bilmez. Ama Allah biliyor. Onun için madem Allah biliyor, o halde Allah nasıl verileceğini de bize bu manada hatırlatmış, anlatmış oluyor. İnne nehafu o ehli iman muhtaç gibi korkarız. Min Rabbina Rabbimizden korkarız. Yemen öyle bir günden ki o gün Abu Sa'id Abus çehrelidir. Abese ve tevella. ama Korkunç, yüzü eşkiten, dehşetli olan o günden korkarız. Tüklühü'l-Vucu'l-Fii. Artık yüzler ne olmuş? Abus bir çehre almış. Korkunç bir, eşki bir vaziyet almış yüzler. E yani, her manzarali şiddeti, o günün manzarasının, görünümünün şiddetinden dolayı yüzlerin korku aldığı, büzüldüğü o günden biz Korkarız Rabbimizden. Hocam, nefisler, Bir yanık kovusu var da ben kontrol otururum. Ve o günden, o günden, o günün dehşetinden, gönlümünün korkusluğundan biz ne yapmış oluruz? Rabbimizden korkmuş oluruz. Kamtarira şediden fizalike işte o günün şiddetinden, kamtarından şiddet ve dehşetinden dolayı biz Rabbimizden korkmuş oluruz. He. Onlar böylece korkunca ve Allah ne yapar? Onları korur, rikaya eder. Neyden? Şerrin Bugünün şerrinden, kötülüklerinden Allah onları rikaya eder, himaye eder, korur. Ve bununla da kalmaz. Atahum. Allah onlara verir. Ney verir? Madraten, hüsnen ve eten fi bir güzellik verir ve yüzlerinde bir ışık, bir parlak verir. Ayette ne diyordu? Yevme tebyed duvucuhun ve tesved duvucuhun. O gün bazı yüzler vardır ki bembeyaz parlaktır. Bazı yüzlerde vardır. Siyah, simsiyah bir vaziyettedir. He, demek ki yani o günde günah ve sevaba göre insanların yüzleri ne olur? Aynen Fetih suresinin son ayetinde ne diyordu? <Sessizlik> Simahun fî vücuhim bir eserli sucu. Secdenin eserlerinden dolayı secdenin eserlerini, o nuru, o parıltıyı onların simalarında, yüzlerinde görürsün, dışa vurmuştur. O içindeki nur dışa aksetmiş olur. Ha. Ve sururen Bu aynı zamanda bir sevinç, bir sevinç ve bir parlaklık, ne yapar? Cenab-ı Hak onları, onlara o parlaklığı, o güzelliği vermiş olur. Bunu niye veriyor Allah? Niye yapıyor? Ve cezawan bir mashabarı, sabırları sebebiyle, sabırlarının karşılığı mükafatı olarak. Neye karşı? Bir sabr himmi anil masiyeti, günahlara karşı sabır etmeleri sebebiyle. Ve düz zaman üç sabırdan bahsediyor. Hakikaten o üç sabır. Bir burada söylediği gibi günahlara i̇badet. karşı sabır. Sabır yani günah sana öyle geliyor ki sabretmemen mümkün değil. İşte en önemli sabır o günahlara karşı sabırdır. İkincisi taata karşı sabır. Taat, ibadet sabır. İbadette sabır. İbadeti ha, ne yapıyor? Mısra'ını bir sabır versana. Bak demek ki he, sabırla na namaz ile Allah'tan yardım dileyiniz. Bir üçüncüsü ise bir musibet üçüncüsü ise bela. musibetlere karşı sabır. Bela geliyor, musibet geliyor. Ondan sonra itaata devam ettirme ve bir de günahlara karşı bu üç şeye karşı sabır gerekmiş oluyor. He, sabırları karşılığındadır. Ney? Cenneten. Bir cennet. Aynı zamanda yani uthiluha içerisine gir girecekleri bir cennet sabırları karşılığında onlara verilir. Daha ve hariren <gülüyor> ulbisuhu ve onlara bir ipek giydirilir. Cennetin güzelliklerinden birisi de ipek elbisedir. Peki çocuklar, ipek elbiseye harir niye denilmiş biliyor musunuz? Harir, hürriyet kelimesiyle aynı anlamda, eş anlamda. İpeğe harir denilmesi... Hürriyet kelimesiyle eş anlamda olmasındaki sebep şu. Eskiden hür olanlar kölelerden farklı olarak geniş elbiseler giyerlerdi. Yani hürriyetini engellemeyecek, sıkmayacak. Dar elbise değil. Geniş elbise olduğu için o insanı hür olduğunu simgelediği içindir ki ondan dolayı harir denilmiş hürriyet manasına. Hı hı. He. O yani ipek elbiseyi giydip o rahat maşallah özgürlüğüne kavuşmuş gibi. Ne yapmıyor onu? Sıkmıyor. Daraltmıyor. Daraltmıyor. Bir darlık vermiyor ona. Bir genişlik ve bir rahatlık vermiş oluyor. Onun için hürriyet manasına harir denilmiştir. Bir diğer bir nokta, tabi ipek ile ilgili çok geniş bilgileri internette bulabilirsiniz. Bir de önemli olduğu için söyleyeyim. İmam Şafii Allah'ın varlığı konusunda ipeği örnek veriyor. İpek örnek veriyor. Dut yaprağına örnek veriyor. Dut yaprağını. Diyor ki dut yaprağında Allah'ın varlığı vardır. Ne gibi? Dut yaprağında ipek böceği yer ipek yapar. Koyun yer süt yapar. Arı yer bal yapar. Ondan sonra ondan geyik yer misk yapar. Aynı özelliği. Dut yaprağının özelliği aynıdır. Ama dört var, ayrı varlık Aynı özellikte otut yaprağından yerler farklı farklı şeyler yaparlar. İşte ipek böceğini de, ipek böceği de otut yaprağını yer, ondan ipek yapar. Hakikaten harika bir ipek böylece oradan olmuş oluyor. Yani Cenab-ı Hak aslında bazen değil, çok basit şeyden çok değerli şeyler yapıyor. Toprak nedir? Basittir. Bir usta ondan çanak yapıyor, ama Allah insan yapıyor. Topraktan insan yapıyor. Topraktan salata yapıyor, domates yapıyor değil mi? Birçok sebze ve meyveleri Allah basit bir topraktan hepsini yaratıyor. Evet, onlar için harir vardır. O ipeyi giyerler. Aynı zamanda mütteki iğne, o, oh, aynen sizin böyle bazılarınızın yaslandığı gibi. Onlar koltuklarına yaslanırlar maşallah. Keyfe var cennette zannediyorlar kendilerini niye mütteki yine yaslanırlar koltuklarına? Aman Allah'ım he Har Mukaddere. kendileri için takdir edilmiş o cennete girdiklerinde koltuklarına al iki koltuklarına yaslanırlar mütteki alel al iki koltuklarına yaslanırlar rahat etmek zaten orada rahatsızlık durumu yok da o rahatlığı simgelemiş oluyor, o kendi koltuklarına kurulurlar, yaslanırlar. Es-süleri fil Kendi köşklerinde, villalarında, çadırlarında, oturdukları mahalde, salonlarında ne yaparlar? Onlar kendi koltuklarına kurulur, yaslanır ve dayanırlar. He, olumsuz bir şey var mı? Yok. La yelevne, la yecidune, halun saniyetun. Diğer bir hal ki, onlar orada görmezler, bulmazlar. Neyi? Fiha şey emvela zemheri yira, şemsenvela Ne kendilerini yakacak bir güneş, ne de bir soğuk. Onlar için orada ne güneş var, yakmak için onları terletecek, rahatsız edecek, ne de güneş olmamasından dolayı bir soğuk var. İkisi de rahatsız edici durum yok. Yani, ey laharrenvela berran. Berden. Ne sıcak var ne soğuk var. Ve kı ile denilmiş ki اَزَّمْهَرُ الْقَمَرُوا فَيَمُض۪يَتُمْ بِغَيْرِ شَمْسٍ وَلَا كَمَرٍ Mesela tabi güneş doğunca hemen insanların sıcaklık geliyor. Yani onları orada ne şeyden dolayı, aydan dolayı, ayın doğmasıyla ne onlar için bir soğukluk ne de güneşin doğmasıyla onlar için bir sıcaklık durumu orada söz konusu değildir. Böyle bir rahatsız etme hali de onlar için yoktur aman allahım cennetin o güzel halini tasvir ediyor ve daniyeten ve sarkmıştır Karibeten yakındır atun ala mahallin la yaravuna. onlar orada oturuyorlar şu hali de görmezler zahmet olaraktan ey yani gayre raine aleyhim minhun onların üzerine gölgeleri de sarkmıştır şeceruha o cennet ağaçlarının göl gölgeleri Onların üzerine gelmiştir. Hani bir bahçeyi düşünmüşsünüz. Her zaman gölge gelmiştir. Değil mi? Ağacın altında oturuyorsunuz, ağacın dalları başınızın üzerinde size gölge yapıyor. Oradaki o gölge yapma güneşten korma için değil. Ayrı bir güzellik, bir serinlik vermiş olmasından dolayı. Ve sulli ile kutufatezi ile udni eslimaruha. Ve aynı zamanda tamamen onların meyveleri de ne yapıyor? İnsanların ellerine uzatır, uzatılıyor. Burada bir noktayı çocuklar size ifade edeyim. Ayette dikkat ederseniz ki öyle de gelecek. Mesela burada yutafu, burada zullilet. Hep ne olarak geliyor? Fiil ne olarak geliyor? Mecbur. Efendim, meçhul fiil olarak geliyor. Yani bunu da genişle daha genişleterek şöyle. Adam gidip de ağacın üstüne çıkıp da ya nasıl çıkacağım bilmiyorum ki nereden çıksam ki daha ağaca çık meyveyi al. Hayır ve yutafuda da göreceğiz. Yani özel onlara ikram ediliyor. Yani bir insanın sının önüne gelip tepsiyi uzatması gibi ağaçlar ne yapıyor? Kendi ayılarını sana uzatıyorlar. Buyur cennet ehli benim meyvemden ye. Yani burada hizmet ediliyor. İnsan cennette hizmet eden değil hizmet edilen konumundadır. Yani ona zahmetsiz olarak ki bu ayette izahında diyor, he feyanu alqaimu alqaidu ver Hangi halde olursan ol, ister ayakta, ister oturarak, ister yatarak her türlü halde ne yapıyor, o meyveye uzanabiliyorsun. O meyve sana uzatılır uzatılıyor. Söyle abi. Hocam ağız, ağızlarına kadar getirebilir mi Şöyle orada hani zahmetli meşakkat durumu olmadığı içindir ki en rahat ulaşacağı hale geliyor. En rahat. Yani alıp mesela zevkler önüne gelmiş. Bismillah deyip alıyor. Zaten orada açlık yok. İhtiyaçtan dolayı yiyip içmiyorsun. Keyiften dolayı. keyften dolayı zevkten dolayı. Yani zevk vermiş olduğundan dolayı. Yani o alıp yemenin de ayrı bir zevki var. Zahmeti yok yani. Bir de zahmetsiz olarak uzanıyor. Yani ağaç kolları kendi kollarını insan kolu gibi insanın önüne kadar uzatıyor. Buyur alınız diyor. Yani direkt ağzının içine girse zahmetli olur. Rahatsız edici olur. Ama ne yapıyor? En kolay ulaşacağı şekilde ayaktakinin, oturanın, yatanın ulaşacağı bir şekilde onun da dalları, meyvelerini insanları ne yapıyor? Uzaltıyor, alçaltıyor, indiriyor ve yutafu aleyhim fiha ve o cennette etrafında pervaneler gibi hizmetçiler döndürülür. Ne ile bir aniyetin kaplar ile min fiddatin gümüşten kaplar ile etrafında adeta tavaf ederler. Etrafta hizmetçiler döndürülür sürekli o insana hizmet etmek üzere. Ve ekbabil ektahin bila ora ve şeffaf olan kadehler. Ha kanit Havari <gülüyor> fiddetin şeffaf, güzel, hoş olan kaplar içerisinde o insanlara ne olur? Etrafında döndürülür, ikram edilir. Minfiddetin ay أنها minfiddetin yura batnaha min zahiraha. Dışından içi görünen, kezücacı, cam gibi, dışından içi görünen, görünen, parlak olan kaplarda, güzel olan kaplarda o insanlara sunulur. O insanlara sunum yapılır. He takdirü el ve Ne fazla ne eksik. Olmaksızın ihtiyaç sahibinin o tavaf edenler ihtiyaç sahibinin isteği kadar istedikleri kadar takdir edilen miktarda onlara ne yaparlar sunarlar. O insanlara sunulur, takdim edilir ihtiyaçları kadar. Vezâlik el şarabı. Böylece içeceğim el lezzetlisi o insanlara sunulmuş olur o cennette. Ve aynı zamanda yuşkaûne fîhâ ke'sen eyyi hamren ve kaplarda, tabaklarda, bardaklarda o insanlara içecekler sunulur. Bak burada da meşhur. Değil mi? Zullilet yutâfû ve yuşkaûne. Yani gidip de zahmet buyurup da gidip içmiyorsun. Sana içiriliyor sunuluyor. He, yuşkaûne fîhâ ke'sen eyyi hamren Kan mizacıyla matem zencebili, katışımı katılımı içerisinde zencefil denilen güzel kokulu olan güzel kokulu olan içecekler kaplar içerisindeki içecekler o insanların ne olur içilir ve de sunulmuş olur. Bedelimin zencebil oradaki zenceh yok. Aynen o zencebil yani. Zencefil denilen güzel kokulu o içecekler ki aynen bederun min zencebilden bir pınardır. Fîhâ sen selsebîlâ. O pınar ne diye isimlendirilir? Selsebil diye isimlendirilir. Yani kez kezzencilinlezi testelizü bîl arabı sehlül mesâifil hâlgî. Bunu şöyle de ifade edebiliriz. Sizin en güzel hoşunuza giden bir içecek kimisinin ki diyelim ki gazozdur misal olarak, kimisinin ki ayrandır, kimisinin ki bal şerbetidir. Orada herkesin kendi isteğine göre dünyada neyi en çok hoşuna gidecek, lezzetli bulmuş bir içecek ise böylece o sevmiş olduğu kesintisiz, sürekli akan ırmaklardan, pınarlardan, o insanlar o güzel kokulu sudan, şerbetten, içecekten içerler ve aleyhim vildan muhalledun bi sifati vildan la orada hiç yaşlanmayan bak burada incelik var sürekli genç olan hizmetçiler genç olan kişiler onların etrafında pervane gibi döner. bir şey o vildan muhalleden şu değil mi hocam ya onların daha küçükken oraya geleceğim oraya geleceğim oraya geleceğim buradaki o değil Buradaki o değil. Buradakinden kasıt orada hizmet eden, hizmet eden hizmetçiler. Yaşlı değil. Bir lokantaya gittiniz, garson geldi. Baktınız ki garson, şimdi genç olması mı sizi mutlu eder, yaşlı olması mı? Genç. Genç tabii ya. Çünkü size daha iyi hizmet eder. Yaşlı olan hizmetinde eksiklik, noksanlık, kusur olabilir. Onun için hiç yaşlanmaya sürekli öyle dinamik, öyle düşün. Dinamik gençler, dinamik hizmetçiler onların etrafında i̇şte yani dönerler. kendi cullara, kendi yaşcılara böyle. O, bu de cennet hizmetçisi. İkincisine gelince hadiste ifade edilir. Genç küçük yaşta yani ergenlik çağına ermeden, ermeden ölmüş olan çocuklar yine bu ayet ışığında da ifade edebiliriz. Orada cennette ebediyedirler. İsterse kafirin çocuğu olsun. Hatta onlara İbrahim peygamberin bakacağı hadiste belirtilir. Yani İbrahim peygamber onlara babalık yapacak o çocukların muallimi gibi, mürebbisi gibi. Ergenlik çağına ermeden kim olursa olsun cennette herkes 33 yaşında olurken ergenlik çağına ermeden ölmüş olanlar çocuk olarak kalacaklar. Bunun da iki sebebi var. Dünyada iken ister çocuğu olmayan Veyahut çocuğu olmuş ölmüş olan insanların özellikle annelerin çocuk sevme arzu ve istekleri de bu şekilde giderilmiş olacak. Onlar da rahmet olaraktan cennette sürekli çocuk hani bir bir ev düşünün. Hakikaten çocuk olunca evde ayrı bir şenlik oluyor. Ayrı bir şenlik. Anne ile anne baba için. Onun için cennetin bir şenliği olaraktan küçük yaşında ergenlik çağına ermemiş olan çocuklar Böylece onlar cennette ebedi olarak ebedi kalmış. Ebedi ebedi şefkat. Öyle, sürekli ebedi o şefkat isteğini de, annelik isteğini de böylece tatmin etmiş olacak onlarla, evet. Peki bu dediğiniz çok her kişi kaybettiği çocuğunun mu olacak efendim? Yani tabii kendi çocuğu, yani sürekli kendi. Bir de genel olarak ifade edilen, mesela diyelim ki onun için söyledim ben. Yani kafirin çocuğu öldü, şimdi o çocuk direktmen cennetlik olurken, babası veya annesi de öyleyse otomatik veya akrabası cehennemde olmuş olacak. Diğer kafir. Ha o işte Hazreti İbrahim onlara tabiriceyse babalık yapmış olacak. Mürebbiylik yapmış olacak. Ha, he, söyle oğlum. O zaman onlar anne babalarımız ne diyecek hocam? Özleme zaten şunu aklınızdan çıkartın. Cennette yok yoktur. Cennette ayetleri de yevme eyuhal biccim. Ey günahkarlar bugün birbirinden ayrılınız. Şairin de dediği gibi oluklar çift birinden, nur akar birinden kir. Cennette, ahirette bütün zıtlıklar birbirinden ayrılacak. Nur, hayır, güzel, iyi, lezzet, sevap, olumlu olan şeyler cennete, tüm olumsuz olan şeyler de cehenneme boşanacak. Cennette bir, ister yaşayış olarak ne olursa olsun olumsuz bir şey yok. Hatta düşüncesi bile yok. Ya gidip şuna bir tokat mı alsam, yumruk mu alsam, öldürsem ben. Olumsuzluğu isteme duygusunun kendisi de yok. Niye? Çünkü terbiye edilmiş olarak cennete gidiyor. Terbiyesiz değil yani. Bütün duygularıyla terbiye edilmiş, donanımlı olarak olumsuzlukları bırakınız istemek, hayalinden bile geçirme duygusu olmaksızın cennete gitmiş oluyor. Onun için tüm güzel olan şeyler cennette yani cennette yok, yoktur. Cennette her istenilen mevcuttur, ebedidir. Bir de şu çok şey konuşabiliriz aslında cennette monotonluk yok. Monotonluk, standart, sabitlik yok yani tek düzeylik yok. Cennette her bir insana 500 sene genişliğinde bir cennet hayatı verilecek. Bir özel cennet var bir de umumi cennet var. Ne gibi? Komşunun evine gidiyorsun, akrabanın evine gidiyorsun, bahçesine gidiyorsun, oradan istifade ediyorsun. Veya çarşıya gidiyorsun, oradan istifade ediyorsun. Cennette de öyle kendi özel cenneti olduğu gibi umumi cennetlerde her insan istifade etmiş olacak. Efendimiz ne diyor? Ma la aynun ve la uzunun semiat, ve la tahttarat, ala kalbi beşer. Cennette ne var? Uzun söze gerek yok ki. Cennette gözlerin görmediği, kulakların İşitmedi. işitmediği ve insan kalbine doğmayan her şey var. Bana şunu diyebilir misiniz? Ya hocam da var mı? Her şey diyemezsin. Niye? Çünkü o da var mı dediğin şeyi ya görmüşsün ya, ya duymuşsun ya, ya da kalbine doğmuş. Bunun ötesi yok yani. Hatta sahabenin biri geliyor ya Resulallah demek atı çok seviyormuş. Cennette at var mı ya Resulallah? Oo, o da kanatlısı o da alası o da en güzeli var. Çünkü orada yok yok. Yok diye bir şey yok. Yokun kendisi yok. Evet, Rabın nasibesin, değil mi? Hmm. Evet. İddar eytehum hasittehum, hali husnihim ve imşârın fil khidmeti, Sen onları gördüğün zaman, onların güzellikleri nedir? Adeta saçılmış min silkiyi, evmin sadefiyi. Yani kendi sadefinden, kılıfından dur bulundu ipinden adeta etrafa saçılmış inciler gibidirler. Yani öyle nefret verici değil. Görünümleri de nedir? Inci gibi. Parlak, gayet güzel. Wa izara aite <gülme> sema ey vucidet el riyat min kifil cenneti rai te la Yusufu ve mülken Kebira wasyan la gayete lehu. Mealde ne diyordu? Uzunca ifade ediyordu. Sen onları gördüğün zaman izara Eeyesenme bu ciddeti rüyeti mingefil cennetire cevabı İsa Yusafı ve müken Kebira her insana orada geniş nihayeti olmayan büyük bir mülk o insana orada o cennette verilmiş olacaktır Yani orada o cennette görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk yani hükümranlık görmüş olursun Yani o sonsuz mülkü hükümranlığı o insan orada, orada o cennette görmüş olur. Ha. Ali, Ali yehm felkun üzerlerinde fenasbu al-zarfiye te ve haberini müttedin bağdo ve ma bağdo ey sihabun. Haberu ve damiuru el muttasuru bihi lil matufi alehim. Onların üzerinde de ne vardır? Sihabu sündüzün, sündüz elbisesi vardır. Cennetin en güzel hadir, ipekten yapılmış olan elbiseler vardır. Özelliği mi? Sıfatını ifade ediyor. Kudrun, bir ref'e, yeşil, yeşil ipekten elbiseler vardır. O istabrakun, ma galezeh mined dibaci, feveel Yani öyle kalın da değil. Yani diyelim ki sert, kalın, rahatsız edecek bir şey de değil. İnce, latif, latif parlayan ince latif parlak onlar için sündüsten yani ipekten elbiseler de vardır o cennetlik olan insanların ve sündusu ezzaheru ve hullu esavirin fiddatin ve onlara ne yapılır He, gümüşten gümüşten giysiler takılır esavir bu diğer bir ifadeyle ısvürenin çoğulu olmuş oluyor yani üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerde o insanlar ne olacak? Hullu süslendirilecek ve onlara o süslü bilezikler, elbiselerde, giysilerde giydirilmiş olacaktır. Ve hullu esâfire min fiddetil ve ye mevdu-i min Altından bilezikler. Lül-i'zâni bi'enne'im minen minen nev'i'ma'an ve müfrikan. Yani gerek bir arada, gerekse de ayrı ayrı olmuş suretiyle böylece onlara gümüş bilesiklerde giydirilmiş olacaktır o cennette. Evet ve sakahum rabbuhun onları sular içilir ne ile şarabın temiz ve güzel içecekler rabbleri onlara içilir. Burada mübalağa temfi tahareti ve nezafeti. Burada mesela Şaraben de diyebilirdi ama özellikle tahaletenle onu tesmiye ediyor, sıfatlandırıyor, temiz yani mübaraklı bir şekilde nasif ve nezafetli olan güzel içeceklerle, pak içeceklerle, şeffaf ve berrak içeceklerle Rabbımız onları sular içirir. İhtiyacını o suyu onlara ikram etmiş olur. Yani bir hilafi hamire dünya, oradaki içecek dünyadaki içecekler gibi sarhoş edici değil. Onun zıddını olarak rahatlık ve ferahlık verici içecekler. Ha, onu da söyleyeyim. Mesela orada bir şey yiyip bir şey içtiğimiz zaman ikincisini içtiğimizde öncekinden, koku, tat, lezzet bakımından farklı. İnsanlar dediğimiz gibi bunu zevk olarak içerler, yerler. Ve ya bir kere içtim bir daha bir kere yedim bir daha içmeme yetmeme gerek yok denilmez yani nasıl olsa aynıdır denilmez niye dediğim gibi önceki içecek ile sonraki önceki yiyecek ile sonraki yiyecek arasında bak koku bakımından tat bakımından lezzet bakımından farklılık var onun için yani bir, o monotonluk o manada yok sürekli değişken evet cinsler aynı olsa da değil mi? aynı olsun tabi yani. yani adı sudur adı giysidir bileziktir yemektir ne olursa olsun aklınıza gelecek. Öyle de olsa sürekli değişken olduğu içindir ki o manada bir bıkkınlık vermez. Bir alışkanlık gereksiz denilmez yani. İnne hâza el-na'ime. bütün bu nimetler bunca sayıyor ya. Bunlar kâne lekum cezaen. Bunlar sizin için bir karşılıktır. Ve kâne sayukum meşgura ve sizin sahinize karşı gayret ve çalışmanıza karşı bir karşılıklı, bir şükür ve bir teşekkürdür bir bedeldir. İnna nahnu te'kidun li ismin muhakkak ki. Yani burada nahnu olmasa da olurdu. Veya inna olmayıp nahnu olsaydı da olurdu ama te'kiden Cenab-ı Hak diyor ki muhakkak ve elbette ki biz inne ed-damirul fasl nazzalna aleyke'l-Kur'anetenzila. He, muhakkak ve elbette ki biz sana o tenzili, o Kur'an'ı ey Habibim indirdik. Haberu inne eyyan fassallina velem tenzili o cümleten vahideten. Biz onu burada tenzil. Çocuklar bir inzal var, bir tenzil var. İnzal toplu olarak bütünüyle indirmek, mesela Berat gecesinde Kur'an-ı Kerim inzal olmuştur. Toplu olarak indirilmiştir. Tenzil, Tenzil ise ayet ayet. Necim, Necim, sure, sure. Ara ara ne yapmış oldu? 23 yılda indirmiş. Tenzilde 23 yıl var. İnzal'de toplu indirme var. Toplu oh, indirme var. Biz onun Kur'an'ı sana ayet ayet tafsil ettik, indirmiş olduk. Yine ne diyordu Cenab-ı Hak? Inna nahnu ddzikra, inna Muhakkak ve elbette ki o Kur'an'ı biz sana indirdik ve Umarım. onu koruyacak olan elbette ki biziz. He. Durum hal böyle, o halde fasbirli hükmü Rabbike, Rabbinin hükmüne sabret. E yani aleyke bir tebliğ-i Ne Neye karşı? Sana yüklemiş olduğu risalet görevinin yerine getirme konusunda da sabırlı ol. Dayanıklı ol, güç getir. Velâ tutmayın onlardan ey o kafirlere itaat etme, uyma. Ne olarak azimen <gülüyor> ekefura. Günah işleyip küfran nimette bulunma gibi durumlar durumlarda günah ve küfrani nimette onlara uyma. Hani demek ki bunu biraz daha şey yapalım. İnsan anne babasına günahkar da olsa, kafir de olsa isyan etmez. Karşılık vermez. Ama onlar insanı günaha ve küfre sevk ederlerse ne yapayım annem babam ona uymak mecburiyetindeyim diyemez. Yani evet, o konuda uymak mecburiyetinde değil. Uymaz yani daha doğrusu. E yani utbeti rabia evvelil mugireh kala bu ikisi nebi sallallahu aleyhi ve bu ikisi peygamberimizdeki bu küçük surelerde de görülür. Mekke'nin azılı elebaşları, eşkiyaları bunlar Efendimiz'e dediler ki irci anahadel emr bu işten vazgeç ya yeter ya ve en yurade kullu azimil ve kafirin sadece bu ikisi şart değil bütün günahkarların bu işten vazgeçlemesine bırak demesine karşı onlara itaat edilmez e yani la teci ahaduhuma eyen tarafima da ilehi min ismin ev onların seni günah veya küfre çağırmış olmalarına karşı ister onlara ikisine de ister onlardan her birisine de kesinlikle itaat etme her ikisine de uyma ve şükürsün Rabb'inin ismini an. Rabb'inin ismini dile getir. Hangi konuda fi salati namazla, bükreten ve asıyla, ne zaman sabah ve akşam. Sabah ve akşam Rabb'inin adını an. Yani el fecz ve zuhur ve asr. Sabah olsun, öğlen olsun, ikinde olsun her vakitte Rabbinin sabah akşam deyince artık ne yapmış oluyor? Hepsini kapsamış oluyor. Her an Rabbini an. Ve minen leylî fesçütlehû. Gecede ona secde et. Müzzemminde geçmiş, değil mi? Yani üç kısma ayırmıştı. Gecenin <gülüyor> he, diyelim ki üçte biri, üçte ikisi veya da ne zaman ne kadar dayanabilirse onda Müzzemmi suresinde genişçe şey ifade etmiştik. Burada min tebi iz manasına da alabilirsin. Gecenin bir gecenin bir kısmında Rabbine secde et ve sebbihu leylen tavila. Uzun gecede onu tesbih et. Uzun gecelerde ona tesbihle bulun. <Gülüyor> <Heh>. <Gülüyor> yani, yani, da. Ve min allel lehu. Yani el-marib. Men Yani akşam ve yatsıda ona secde et. Bespikileyle taviliyle uzun gecelerde, uzun gece boyunca onu tesbih et. Yani sallıttatavlofi kemaat akademi min surisey evnis ve evsurisevo deminde dediğimiz gibi üçte biri, üçte ikisi veya yarısı gibi tatavlu dediğimiz nafile olan ibadetlerde bulun diyor Rabbımız. İnna ulayi muhakkak ki bunlar. <gülüyor> Özellikle kafir ve kör olan insanlar yuhibbul el acile, dünya. Acil olanı severler. Burada iki şey var çocuklar. Ayınla gelirse acil olursa dünya olur. Elifle gelirse acil olursa ahiret olur. Tecilden geliyor. Tacil tecil. Tacil hemen olan. Tecil sonra olan. Sonra olandan kasıt da ahiret. Ha, bu neyi de hatırlatıyor bize? Ye sahibun el hayata dünya alel ahire. O kafirler, o günahkarlar dünya hayatını, ahiret hayatına tercih ederler. Dünyayı ahiretten daha da çok sevmiş olurlar. He onlar o kafirler acil olan, hemen verilecek olan dünyayı sever ama vezaruna atar terk ederler. Neyi? Verâehum, gerilerine, arkalarına atarlar. Yevmen sakila, şiddetli olan bir günü hesap etmeyip Göz önünde bulundurmayıp onu geri plana atarlar. Yani yevm Kıyame Böylece la yâmelûne lehu o ahiret için değil mi? O ağır gün, şiddetli olan o gün için amelde de bulunmamış olurlar. Burada nahnu halaknâhum. Yani nahnu halaknâhum. Biz onları yarattık. Ve şedetnâ. Ve aynı zamanda takviye ettik, bağladık. Ney esrahum, âdâahum. Onların organlarını da, onların organlarını, azalarını da birbirleriyle bağladık. Kuvvetlendirdik, takviye ettik. مَفَاسِلَهُمْ mahsallarını, ayrık noktalarını, ayrılan noktalarını, mahsallarını da birbirleriyle bağladık ve aynı zamanda takviye ettik. وَاِذَا شِعْنَا بَدَّلْنَا Eğer biz dileseydik ne yapardık? جَعَلْنَا <gülüyor> اَنْفَالَهُمْ Onları götürür, onların benzerlerini onların yerine getirirdik fil khalqati bedelenin onlara bedel olaraklar onları helak edip onların yerine başkalarını getirebilirdik. Tebdilen bu da ne yapıyor? Bedellen la Ha o mef'ulü mutlak olaraktan onları mutlak manada götürüp yerine başkalarını getirirdik. İn hazi sure bu ayet bu sure nedir? Keskeretun bir hatırlatmadır. İzetünül <gülüyor> halkı mahlukat için bir öğüt ve bir hatırlatmadır. Hemen şa'e dileyen ittahe ila rabbihi rabbisine ne yapar? Edilir, Sevilen bir yol edinir. Rabbisine bir yol bulur. Rabbisine gideceği bir yol edinir. Tariikan bir taate, itaat yolu isyan yolundan ayrı bir itaat yolu bulur. Ama ve mâ teşâ'ûne siz dileyemezsiniz. Yani ittihaz bir taati bu durumda. Çünkü Allah bize güç vermese biz namaz kılabilir miyiz? Ya. İtaat konusunda da Allah bize o iradeyi vermese, o gücü vermese, o imkanı vermese biz onu da yapamayız. Ve ma taşa'une illa Allah. Siz dilemezsiniz ancak Allah diler zalike bunu. Kâr al-Allama Abdur ve taqtir, siz herhangi bir şey dilediğiniz zaman, ister bu mirhaylin, evşerdin, iyilik olsun kötülük olsun, illa enyeşa Allah, ancak Allah bunu Allah'ın dilemesiyle dilemiş olursunuz. Ve yutuklu fizâr taati, ma Ve tedول ما من الله. Hani daha önce de ifade ettik, bir hem latife olsun diye söyleyeyim. Nasrettin Hoca bir gün çarşıya gidecek. Hanımı soruyor nereye? Şu i̇şte çarşıya gidiyorum geleceğim. Bey diyor inşallah de. bu öyle ya hanım diyor bunun inşallah mı olur? De, gidep geleceğim işte. Hanımı ne kadar hatırlatıyorsa onu Nasrettin Hoca mübarek o gün mübarekliği tutuyor. Çarşıya gidiyor, gidiyor ama şiddetli bir yağmur, fırtına Nasreddin Hoca havuzdan çıkmış gibi yanmıyor şimdi, eve zor kendisini atıyor, kapıyı çalıyor içeriden hanım sesleniyor, kim o? Nasreddin Hoca diyor ki hanım inşallah ben geldim, aç diyor inşallah ben geldim yani git, gidebilirsin ama dönmek garantisi yok yani, Allah dilemedikçe siz ne kadar dilerseniz dileyin, dönemeyebilirsiniz Evet ama dönmeyi dilemişse dönersin. Dönmeyi dilememişse Nasrettin Hoca gibi o halde de dönersin. İnnallâhe kâne alimen bi halkihi muhakkak ve elbette ki Allah mahlukatını bilen hakimen fi fi'lihî ve fî küllü <gülüyor> Gerek işinde gerek dilemesinde aynı zamanda her şeyi hikmetle yapandır. Hikmet abesiyetin zıddıdır. Yani hiçbir hoş olmayan çirkin olan bir şeyi değil hikmetli olarak her şeyi yani bir maslahat bir fayda bir yarar amaçlayarak yaratır. Yutkhilu men yeşa' iledini fi rahmeti rahmetini ithal eder. Katar yani cennetihi fi cennetihi veya cennetehu ve'l mu'minun ki onlardan müminlerdir. Müminlerden dilediğini cennetine koyar. aynı zamanda yutkhilu alladmine he Hayyuke lemen yeşa fi rahmeti cennetu lil müminin ve zâlimîne nâsibu fi'le mukaddim ayyan ev adâ yufessiru onlar içinde zalimler içerisinde adna da geçtiydi onlar içinde yani, ha, onlar içinde o zalimler içinde Allah azaben elimen elem verici bir azap onlar içinde ne yapmıştır <gülüyor> hazırlamıştır yani müellimen elem verici ve vehümül kafirun onlar da kafirlerdir <gülüyor> demek ki kafirler içinde elem verici bir azap <gülüyor> ama <gülüyor> müminler içinde rahmetine vark edeceği bir cenneti Rabbimiz hazırlamıştır Rabbumuzdan temennimiz inşallah bizlere de onu nasip etsin.